Elhamdülillah ve salatu ve selamu Ala Resulillah emma ba'd Şimdi Arkadaşlardan iki soru geldi Biri diyor ki Ölüler için Kur'an okunabilir mi? Yani Kur'an okuyup ölülere sevabını Hediye olarak Ecrini göndererek olur mu? Onu soruyor Şimdi Kur'an okumak Böyük ibadettir. Kur'an'ın okuması ibadettir. Kur'an'ın yani her İslam'da her, her hareket her salih fiil amel ibadettir. Ama Kur'an'ın özel yeri var. Kur'an'ı okuması ibadettir. Ezberlemesi ibadettir. Zahırdan gaybden okuması ibadettir. Kur'an'ı mushafa açıp bele mushafa bakıp yani e, mushaf diye bakıp Allah'a yakın düşmek için o da bile bir ibadettir. Bu da seleften e, varittir. Yani selefi salihin seferlerde okumak zamanları olmazdır. Mushaf'a açardılar bakardılar ona. Gözlerini süslerdiler. O da ibadettir. Kur'an Allah'ın kelamı olduğu için bütün fiilleri ibadettir. Şimdi Kur'an ne için Allah Teala indirmiş Kur'an-ı Kerim'i? Kur'an-ı Kerim'i indirmiş bizim yani tabir caiz ise yasamız gibi bir şeydir. Şeriattir, yol göstericidir. Kur'an dedik, bütün şeriat dememiz lazım. Çünkü Kur'an tek başına anlaşılmaz, onu sünnet açıklar. Evet, bu Kur'an-ı Kerim allah Teala indirmiş, amel etmek için, indirmiş, e, yaşamak için. Şimdi, bu ilan e, ölüler meselesini e, nasıl e, bir olur? Mesela, ölülere Kur'an-ı Kerim okumak, savabını onlara göndermek. Bu, bunun da çi şıkkı var, ki cevabı var, ki görüş var burada ehli sünnette. Alimler demiş ki Kur'an'ı e, Kur okuyup ölülere göndermek geçersizdir. Neden geçersizdir? Çünkü bunu ne sahaba yapmış, ne tabi'in yapmış, ne dört imam zamanında varmış bu yoktur bir böyle şey. Her insanın kendi ameli var. E, bunu hediye edip bu savabını göndermek geçersiz olduğu için... Ee, bunun bir faydası olmaz. Ölüye ancak ancak Resulullah'ın hadiste geçtiği gibi doğa faydalıdır. Bir rivayette da sadaka da faydalıdır. Evet bu çisinin haricinde ölüye hiçbir şey işlemez. Bir de kendi amelleri var ise ölünün öldükten sonra mesela ne gibi sadakayı cariye faydalı elim. Bunlar işler. Bunun haricinde bir ibadet bu ölü için işlemez. Şimdi Ehl-i Sünnet'in görüşüne göre bir görüşü dedik, diyorlar faydasızdır. Bir görüşü diyorlar faydalıdır. Yani Kur'an'ı okudum. Ya Rabbi bu Kur'an'ı okuduğum için bunun ecrini benim babama, amcama, sevdiğim filan insana ecrini hediye ediyorum. Ee, bir kısmı da de demiş olur. Ama bu racih değil. Racih olan olmaz. Çünkü her insanın ayette geçtiği gibi لُكُلِّ إِنْسَانِ مَا her insanın kendi şeyi ameli yazılır. Kur'an okumak bir ameldir. Bir ibadettir. Ha Eğer çocuğun mesela bir de bir insanın e, hadiste geçtiği gibi sadaka-i cariye ilim faydalı ilim bir de salih bir evlat onun için dua eder. Eğer sen baba hiç, baban iç hediye gönderiyorsan hediye göndermene gerek yoktur. Çünkü senin bütün fiilin, amelin, namazın, niyazın, zekatın, eyi bütün salih emellerini baba için Baban için otomatik olarak sayacı Tık tık tık tık işliyor Bu Allah'ın Bir düzenidir Allah'ın bir emridir Buna gerek yoktur sen hediye edersin Ben babama hediye ettim Gerek yoktur ne, Niye gerek yoktur çünkü otomatik Senin bütün yaptığın iş ne işler Hem de ne hani Birden daha var işler o da nedir Mesela e, sen Benim Vastamla hidayete vardın bütün yaptığın salih emeller Hidayete vardıktan sonra benim de ecrim var Onda. İster hayatta olayım ister Ölüyüm. Vesaire. Ama ben Kur'an'ı okudum yen khatim yaptım. Bunun fayda, bunun Ecrini göndereyim. Bu racih Değil. Mercuh bir görüştür Ama racih olan ehl-i sünnete göre Gitmez. Ama yapanlara ne Yaparız bunu? Yapanlara Ne diyeriz? Yani Racih olan budur. Siz böyle inanırsanız yapın Bir mahsuru yoktur. Ama illa ki İlle ki yapacaksın. Şimdi adet haline gelmiş. Ölü ölüyor. İşte kırkında okutuyorlar. Kabristan'a gidip okutuyorlar. Bunların aslı yoktur arkadaşlar. Bir kısmı münker bid'ate bile giriyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hadiste ölünün, Ölülerinize yasin okuyun. Burada alimler diyorlar ki, ki Onlar dini anlarlar. Biz değil. Biz zahir-i hadiste anlayamayız. O karinelerden Desteklerden onlar biliyorlar, nerede inmiş hadis nerede söylenmiş niye söylenmiş başka yerde hadisler bunu tamamlanmış ona bakarak ne diyorlar alimler diyorlar Resulullah bu hadisi derken dememiş ölüleriniz maksat değil ki burada öldükten sonra hayır can çekişi asnasında yani bir tane benim babam amcan akrabam dostum arkadaşım can çekişiyor ben oturup başında Yasin okurum Yasin bitti ölmedi adam ruhunu teslim etmedi bir daha okurum. Adamlar üç günde can çekiş sürer. Üç gün okurum. Ne kadar okusam o kadar ecrü var. O kadar faydası var. O Yasin Surasının kime? O ölüye. Bir de la Illallah. Can çekişinde Ey kardeşim, ey babam de la ilahe illallah. De la ilahe illallah. Hep böyle dersin. Hatta en son nefesinde la ilahe illallah. Der. Tabi eğer onun ameli salih ise Hidayet ehli ise sen başının yanında bin tane la Allah desin. O salih ameli Allah onun için yazmamışsa, salih ameli salih ameli dünyada hayatta oluçun yoksa o hiç diyemez. Ama senin demenin faydası nedir? Çünkü şeyatün il ins ve'l cin insanın başında toplanır. Sen şeyatün il cinne karşı ins insin ordusundan ol ki ona müminlerin ordusundan ol ona şeytanı cinne karşı. Çünkü cin şeytanları gelir son nefeste şaşırdır seni. Hatta la ilahe illallah demeyeceksin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim kim son kelimen son nefeste verdiğin son kelime la ilahe olsa cennete girersin. E şeytan bunu ister mi? İstemez, işine gelmez. Onun için sen diyeceksin la ilahe illallah. La ilahe illallah. Hatta cin vesvesesinden kurtarıp ö ölü de salih ise söyleyebilir. Salih değilse band koysan bile yanında en haporları yüksek sesle koysan diyemez. Salih ise eğer mayası tamamıysa doğruysa. Bu da böyle. Ama ben gidip ondan sonra Yasin okuyayım. Bunun da aslı yoktur arkadaşlar. Bak mesela evet bu toplumumuzda oturulmuş ama her oturan şey doğru değil. Çünkü alimler şimdi dönsek Hanefi mezhebine dönsek 300 sene 400 sene önce bunları bulamazdın kitaplarımızda. Sonradan eklenendir bunlar. E biz neyden mükellefiz? Birin üç kuşağın şeritinde kim gelmiş ne gelmişse bize o tamamdır. Onun haricinde uymarız. Ne de dinde ibadet meselesinde iştihat yoktur. Noktalanmış ibadetler nasıl tanbellendirilir? E bu da ibadettir. Onun için ölü öldükten sonra son nefesini verdikten sonra Yasin'in bitirmedim nerede kaldım kapatırım bitti. Ondan sonra Yasin okullar 40 Yasin'dir bilmem. Mazarı başında yasin Bunların hiçbirisinin aslı yoktur. Ölüye de hiçbirisinin faydası yoktur. Bunu alimler bu icma olarak, bunu ittifak ederek bunu söylüyorlar. Hiçbir faydası yoktur. Ama neyin faydası var? Ona dua edeceksin. Sen o adamı seviyorsan öldükten sonra dua et onu bol bol. Hiç unutma. 5 vakit nasıl namaz kılıyorsan, Unutmuyorsun. Beş vakit dua edeceksin. Nasıl nefes alıp veriyorsan sevduğun adam için dua edeceksin. Tam tersine burada bir fıkıh var alimler diyorlar. Asıl bir eğilik yapmak babana, annene, akrabana, dostuna, sevduğun insana hayattan daha fazla öldükten sonradır. Dememen babam e eğilik babama yapıyorum. Öldü bitti. Hayır. Öldükten sonra asıl eğilik babana, annene amcana sevduğuna büyüklerimize alimlerimize öldükten sonra başlar çünkü insan ne kadar hayattadır kendi ameli var yapar ama öldükten sonra amel defteri kapalır hangi amel defteri açık olur dua o zaman bizim asıl yaptığımız nedir o adamlar için dua edeceğiz her de anacağız en büyük odur ama işte diyor yasin okumak da duadandır evet aklan öyledir hissen öyledir ama şeyde öyle değil Aklın öyledir, hissen öyledir ama şeriat öyle değil. Ondan dolayı, ondan dolayı ne yapacağız biz? Biz şeriatin sınırı durduğu yerde biz duracağız. Resulullah yapmış mı? Sahaba yapmış mı? Dört imam yapmış mı? Daha 300-400 seneye kadar hiç kimse yapmamış. Ondan sonra bir tane gelmiş, güzel görmüş, işlemiş, bu işlenmiş. Hayır biz böyle olmaz diyoruz. Nasıl olur? Biz Resulullah, ashabı, tabi'inler nasıl yapmış öyle yaparız. Yasin okumak, Kur'an okumak bunlar hiçbirisi nededir? Yoktur. Yoktur bunlar. Ne var bunun yerine? Bunun yerine dua var, ibadetler var. Ee, vesaire güzel, salih ameller var. Bunları biz yaparız, işleriz. Bunları e, ölülerimizsin e, olur. Ama Kur'an okuyup e, hediyesini veririz. Ve ne de Güzel dilden anlatırız. Bak genel Kur'an okumak ayrıdır Yasin okumak ayrıdır. Yasin okumak bid'ate giriyor. genel Kur'an okumak sevabı ne diyetmek o ayrıdır. Anlatabildim mi? O ihtilaflı meseledir. Ama Yasin ihtilaflı mesele değil. Yasin Kur'an ölünün öldükten sonra okunulmaz. Bir de Kur'an dedikleri ciba alimlerin olmamış ölüler için okunsun. Kur'an olmuş biz okuyup ibadet edip amel ederiz içinde. Evet bu birinci sorunun e, Cevabı. İkinci sorunun Cevabı e, Diyor ki Namazdan, fers namazlarından Sonra dua Gerçek namazdan sonra diyor ama Asıl sorunun Daha doğru olması fers namazından sonra dua Bir tanesi demiş fers namazından sonra dua etmek Bid'attir. Şimdi Biz neye göre bid'at sünnet diyoruz Resulullah'ın Yaptığı amellere göre bid'at sünnet diyeriz. Eğer Resulullah'ın bir salih ameli, bir ameli var ise o amel bize nekl olunmuşsa biz onu ile ne yaparız? Amel ederiz. Eğer nekl olunmamışsa biz ne yaparız? O o ile amel etmeriz. Şimdi biz bakarız Rasulullah'ın çünkü dedik ibadetler tevkifidir. Ne demek? Yani nasıl tan belindirilir? İştihat kabul etmez, akıl mantık yürütmez, kabul etmez. Resulullah bir demiş de birdir, iki demiş de ikidir. Burada durulur. Şimdi biz neye bakacağız? Biz bakacağız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duanı nerede yapmış? Tabi duanın da bir fıkhı var. O fıkhından da biri mekanıdır, tabi zamanıdır. Ee, neyle istiftah edersin Duayı açarsın neyle kapatırsın Duanın kelimeleri adabı Filan vesaire bunlar hepsi Neyindendir duanın fıkınlandır. şimdi biz ne yapıyoruz Şimdi biz burada diyoruz ki Her Resulullah'tan Rivayet var mı Namazdan sonra Dua eder hayır Yoktur Namazdan sonra Resulullah elini kaldırıp dua etmezmiş. Resulullah ne yaparmış namazdan sonra arkadaşlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaat namazından sonra cemaat namazından sonra salam verilmiş. Bak fers namazından sonra salam verip yüzünü çevirip cemaate karşı oturup tesbihatini yaparmış. Tabi meşhur tesbihatler bellidir. Üst kere istagfirallah, Allahumma entes selam ve min kes selam, la ilahe illallah vahde ve la şerike, leh lehul mülkü ve lehul hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir. Ondan sonra ee, da haula ve la kuvvete illa billah sair bu e, Hüsnül Müslüm kitabımızda var. Namazdan sonra çi duaları yaparmış. Ondan sonra 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdullah, 33 kere Allahu ekber. Ondan sonra la ilahe illallah ile bitirmiş. Vahdehu la Ondan sonra ne yaparmış? Ayet-el Kürsi okurmuş. İhlas, Nak, Nas, Felak okurmuş. Bunları okuduktan sonra kaharmış. Evinde gidip sünnetini kalarmış. Toplu şekilde zikir yapmak, tesbihat yapmak bunlar yoktur. Bunlar hepsi 300-400 senelik bir meseledir bizim dinimize girmiş. 500 senelik, 600 senelik dediyorsan. En önemlisi 300 sene, 3 dönemden sonra bunlar eklenmiş. Eklenen de bu meseleler nasıl belli değilse kabul değil. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir rivayette sabit değil. Ferz namazından sonra elini kaldırdı dua etti. Aslında tam aksi fıkıh gereği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bazı yerlerde dua müstecebtir. Müstecebtir nedir? Yani kapısı açıktır. Allah Teala o duaya e, amin der. Cevabını verir. O da nedir? Mesela bir yeri diyor e, lan ikamet arasında. Yani azan okundu öyle azan okundu diyelim. Biz 4 sünnet kılıyoruz ondan sonra yıkamat oluyoruz. Bu arada dua mustacaptır. Bu arada dua yapabilsen ne mutlu sana. Elini kaldır dua yap. Hiç kimse sana demez ee, bu şeydir. Bir de dua şart değil el kaldırarak olsun. El kaldırarak daha güzeldir ama el, el kaldırmasan da olur. Dua yaparsın oturduğun yerde. Dua yaparsın. Önemli olan yerlerini bileceksin, mekanını bileceksin. Ama ferzden sonra Alimlerin neklettiğine göre hiçbir rivayette yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ferz namazından sonra elini kaldırmış, dua etmiş. Şimdi buna kadar anladık. Bunda bence bir sorun yoktur. Sorun nedir? Bu bid'at mi? Bid'at değil. Evet bunu adet haline getirsen, olmasa olmaz yapsan bid'attir. Ama bunu ben bazen içimden geliyor, elim kaldırıp dua ediyorum. Bu bir mahsuru yoktur. İyidir bugün de camilerimizde yapıyorlar. Hepsi şeye bid'at mı bular. Ama bu bid'at hisseder arkadaşlar. Bulara gelip insanlara siz bid'at işliyorsunuz diyemeyiz. Neden diyemeyiz? Ha biz hakkımız gizliyoruz. Hayır. Şimdi Hazreti Ali'nin dediği gibi diyor ki her, her şeyi amam hiç konuşmayın. Allah'ın isim sıfatlarından. İster misiniz Allah ve Resulü'nü kifredilsin? Nasıl kifredilir insan? Bilmediği cahil cesurdur. Bilmediği şeyi hemen inkar eder. Ondan dolayı sen ne diyorsun? İşte bu e, bid'attir o da diğer. Ya git ya. Ne bid'ati? Benim dedelerim, atalarım, Osmanlı devleti 700 sene İslamiyet'e hakimidir. Bu işi amel yapmış. Sen şimdi gelip bid'at mı diyorsun buna? Anlatabildim mi? Gördün mü arkadaş? Olmaz. Sen bunları yavaş yavaş, zamana bırakacaksın. Yavaş yavaş. Nasıl iğneyi doktor duyur birden bassak canımıza ne olur? Öldürür bizi. Ne yapacak? Sisi. Bir sisi, iki sisi yavaş yavaş basacak, canı öğrete öğrete iğneyi vereceksin. E bu elmi de yavaş yavaş öğrete öğrete verirsin. Ha adam ise, delilden anlıyorsa, kardeşim deriz bu bidettir delil de budur, cevap ver, bakım sen neye göre amel ediyorsun. Ama ben avamdan bahsediyorum, camideki avamdan bahsediyorum. Onun için her yerde kullanmamamız lazım. Bu bidettir, bu sünnettir. Yerine göre, ya adam camide bid'at işliyor, eee şeyden çok iyidir ca, caminin dışından çok iyidir daha keyiflidir caminin dışında adam namaz kılmıyor en azından bu gelmiş namaz kılıyor bir dert bu bir dertti de o aşırı bir değil tevhidi şirk yapan bir değil Sünneti bid'at dert yapandan değil ama nedir iştihade bir görüştür ondan dolayı ne yapacağız bulara imişak davranacağız hemen hüküm vermeye kalkmayacağız bu da davetin bir fıkıdır arkadaşlar davetin fıkhı çok önemlidir. Çünkü davetçiler en zirvede olan insanlardır. Sen zennetmeyin davet kolaydır. Tam tersine davetçinin işi zordur ve bu şerefe her nail olamaz. Çünkü davetçiler kimi temsil ediyorlar? Enbiyaları. Nebileri temsil ediyorlar. Davetçinin vazifesi nebinin vazifesidir. Yani bir nebinin vazifesine sen kalkıyorsun. Allah'a davet ediyorsun. Onun için sen dav yaptığın ee, dinin azamatına bak. Cöreğ'ün azamatına bak. Ondan dolayı eline keser alıp her yeri dağıtabilirsin. Kolaydır ama yapmak zordur. Peygamberler zorluk çektiler. Yapmakta sabrettiler. Ama kırmak kolaydır. Bir günde ben istesen senin için bütün bir şehri alt üst ederim. Ama o şehri yapmak ne kadar zordur? Çok zordur. Bir de... Davetin fıkından önce adamlar seni tanımıyor. Sen bilden havadan inmişsin. İşte bu bidattir. E önce bir seni tanısılar. bakslar ilmin var. Seni sevsüler, Seni ilmine cüvenciler. Ondan sonra seni dinlerler. Şimdi beni sokakta bir tane tuttu. Dedi sen ne yapıyorsun? Niye bu, bu şeyi girmişsin? Bunun sağlığa zararı var. Ya gitsene işine diyelim. Ama bir tane gelse kimliğini çıkartsa, bak ben doktorum bu uzmanlığım var, seni gördüm bu katan yanlıştır, bak bu da kartım filan hastananda çalışıyorum. gelip bana da başvurabilirsin, internette sitem var burayı bak senin yaptığın bir iş bana onu kale alırım, en azından inanmasam da kale alıp gidip araştırırım ama adam e, böyle e, lang diye celse havadan zembilden inse, kimse dinlemez onu e biz de öyle yapıyoruz biz ne diyoruz millete derken bu bir ettir Rasulullah demiş millete, sünnete karşı geliyor, hayır Tam tersine tam tersine azında bazen biz sünneti karalıyoruz İşte onun için fıkıhta lazım bu umurlarda hatta Allah Teala bizi muvfak etsin o Resulların kaldırdığımız yükü şerefine nail etsin bizi. Velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah.